Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye'de çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye ayrılan kamu kaynaklarının izlenmesi. 2021 bütçesi bir değişikliğe işaret ediyor mu? Başlığını taşıyan rapor, 10 değişik kurumdan 16 kişinin ortak ürünü olarak kaleme alındı. Çevre koruma ve iklim değişikliğiyle ilgili 2021 yılında ayrılan bütçe, merkezi yönetim bünyesindeki 8 kurumu için 43 milyar lira. 14 Büyükşehir Belediyesi için ise 24 milyar lira civarında. Bu bütçenin Karayolları Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumların bütçe ve harcamalarıyla karşılaştırıldığında oldukça yetersiz olduğu anlaşılıyor. Çalışmanın sonucu çevre koruma ve iklim değişikliği ile ilgili özel ek bütçe ne vurguluyor. Rapora göre küresel ısınmaya olumsuz etkisi bulunan kurumların bütçelerinin içinden de İklim değişikliğiyle mücadele için kaynak ayırması düşünülmeli. Örneğin nükleer ve hidrolik enerjiden güneş ve rüzgar enerjisine aktarılabilecek kaynaklar var. Sera gazı üretiminde ve doğaya verilen zararlarda en büyük paya sahip olan karayolları yerine demiryollarının inşasına ve şehirlerdeki raylı sistemlere de kaynak ayrılabilir. Uluslararası Doğa Koruma Birliği dünya genelinde 1 milyonun üzerinde bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesi altında bulunduğunu açıkladı ve Cenevre Merkezi Kuruluşu'nun yaptığı yazılı açıklamada nesli tükenme tehlikesi devam eden bitki ve hayvan türlerine dair veriler paylaşıldı. Açıklamada yaban hayatındaki 8.400 bitki ve hayvan türünün hayati tehlike altında ve 30 bine yakın türünde korumasız durumda olduğu bildirildi. 2020'deki Birleşmiş Milletler Dünya Yaban Hayatı gününde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşı olan canlı türlerinin gündeme getirilmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada tahminlere göre dünyadaki 1 milyon tür yok olma tehditle karşı karşıya dendi. Bolu'nun Seven ilçesinde devlet su İşleri genel müdürlüğü tarafından planlanan taşlı yayla göreti ve sulaması için Ayman yaylasında kurulmak istenen taş ocağına Bolu Valiliği tarafından çet gerekli değildir kararı verilmesi bölge halkı tarafından protesto edildi. Köylüler taş ocağı çalışmaları için bölgede bulunan iş makinelerinin önünü kesti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından bölgedeki çalışmalar incelenirken kurul çalışmalarının bilimsellikten uzak olduğunu ve çalışmaların acilen durdurulması gerektiğini kaydetti. Projeye esas olan ocağın 550 metre güneybatısında yer alan ve hayvancılık faaliyeti için yararlanılan Ayman Yaylası 460 metre güneyinde hayvan sürüleriyle Yaban hayatının su ihtiyacını karşıladığı Akça Kilise deresi bulunmakta. Ayman Yaylası ve civar yerleşim yerlerinin elektrik ihtiyacının karşılandığı yüksek gerilim iletim hattı ocak alanına yaklaşık 60 metre mesafede. Taş ocağı faaliyetlerinde birçok işlemin sonucunda oluşacak olan toz canlı sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmakta dendi kurul raporunda. Kurul tarafından yapılan açıklamada çalışmalar sırasında Açığa çıkacak tozun da bölgedeki bitki örtüsünü ve canlı sağlığını olumsuz etkileceğinden bahsedildi. Taş ocağı çalışmalarının bölgeye vereceği zararlardan da bahsedilen açıklamada çalışmaların geniş ölçekli orman yangınlarına da neden olabileceğinin altı çizildi. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi ve deniz kaplumbağaları araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon merkezi yani Dekamer başkanı Profesör Doktor Yakup Kaska başkanlığında heyet İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 iklim değişikliği ve plastik kirliliğinin deniz kaplumbağalarına etkileri ve göç yollarının araştırılması konulu bir panel düzenledi. Profesör Doktor Yakup Kaska iklim değişikliği nedeniyle gözlenen sıcaklık artışlarının deniz kaplumbağaları üzerinde gözlenen ve gelecekte gerçekleşecek olumsuz etkilerine ayrıca da artan deniz kirliliğine dikkat çekti. Akdeniz ve dünyada deniz kaplumbağası popülasyonlarının durumu ele alınırken deniz kaplumbağalarının göç yolları, denizdeki yaşam alanları ve bu alanlarda görülen tehditler anlatıldı. Deniz kaplumbağalarının uydudan izleme ile göç yollarının belirlenmesi ve beslenme alanları üzerine konuşan Dekamer Koordinatörü Sözbilen ve doktor Snape, Akdeniz'de öne çıkan özel alanların önemine vurgularken bu alanlarda avcılık, kirlilik ve deniz trafiği gibi tehditlerin artması Geri dönülmesi zor zararlar vereceğini vurguladı. Doğan söz bilen tek bir bireyin izlenmesinin yeterli olmayacağını özellikle Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle son 2 yılda izlenmeye başlanan toplam 18 kaplumbağa ile ileride denizel alanlara da alınacak önlemler için önemli bilgiler toplandığını aktarıldı. Deniz kirlilik ve iklim değişikliği konularında araştırmalar yapan Dr. Emily Duncan ve Dr. Nicole Esteban dünyadaki tüm bölgelerde deniz kaplumbağalarının plastik kirliliğinden etkilendiğini anlattı. Dr. Duncan ölü kaplumbağalarda yapılan çalışmalarda hemen her bölgede deniz kaplumbağalarının plastik yediğini ve ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık problemlerini bunun beraberinde getirdiğini belirtti. Plastik kirliliğinin ayrıca Yuvalama kumsallarında sıcaklığın artması dolayısıyla da popülasyona katılan erkek bireylerin azalmasına yol açabileceğini belirten konuşmacılar uygun şekilde kumsal temizliğinin yapılması ve tuk tek kullanımlık plastik kullanımının azaltılmasının önemini vurguladılar. Bu değerli panel ve konuşmada COP26'da gerçekleşen iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.